Bismillah ve'lhamdülillah. Ve's-salatu ve's-salatu vel Dokuzuncu dersin B maddesi. Dokuzuncu derste ne görmüştük? Kısaca tekrar edelim. Sıfat mevsufu gördük. Sıfat sıfatlanan. Arapça Naat men Uğut'u. Bunların dört yerde birbirine uyumlu olacağını, uygun olması gerektiğini gördük. Ondan sonra sıfat ve elif ziyadeli gayrimun sabif kelimeleri gördük. İnşallah bu derste de yine bu sıfat mevsufa devam edeceğiz. Dersin A bölümünde birinci bölümde e, nekirelerin birbirine sıfat olmak. Yani nekire sıfata nekire mevsuf ile nekire sıfatın örneklerini gördük. Yani naat ve menut nekireydi. Şimdi marifesini göreceğiz onu. İnde manası yanında, katında, indinde manasında olan mekan zarfını göreceğiz. Bir de ellezi manası ellezi diyebildiğimiz bağlaç olarak isimle dediğimiz ismi usullere giriş yapacağız inşallah. Eynel <gülüyor> su öğretmen nerede? ve fil fasli o sınıftadır. Ve eynel müderrisul cedidu ve yeni öğretmen nerede bir öğretmen ama bilinen bir öğretmen bu eynel müderrisul bilinen öğretmen masası bile onun onun, onun sıfatta nasıl olacak ona uygun olarak gelecek bilinen yani marife olacak el cedidu şeklinde bilinen yeni öğretmen nerede biz tercüme ederken böyle söylemeyiz de başındaki eliflamlardan anlarız. Orada men-uud, yani sıfatlanan nedir? Müderris. Hı. Sıfat da ona uygun olacak hani dört yerde. Hı, neydi bunlar? Birincisi marifelik, nekirelikte. Sıfatlanan kelime marife ise sıfatla ne olacak? Marif olacak. İkincisi neydi? Hareket. Harekede. El-Müderrisu, el-Cedidu. Üçüncüsü, el-Müderris el müzekkerdir. Onunla ona uygun olarak da sıfatı el cedidu şeklinde müzekker gelir. Bir de elimderis müfrettir, tekildir. O da el bir şeklinde yine tekil olarak gelir. Çoğul olsaydı o cedidun şeklinde gelmeyecekti. El cedidu başka gelecekti. El cedudu olacaktı. Evet. Yeni öğretmen nerede? Sorusuna cevap ve indel müdiri O öğretmenin yanındadır. Inde, yanında katında indinde ondan Bizde, müdüre O müdürün yanındadır. Zaman ve mekan zarfları genelde izafetle kullanılırdı. İzafetle kullanıldığı zaman fetavzeren mebni olurlardı. inde. Ona dikkat edin. Inde değil de inde. Tahte, خلفه, emame gibi, değil mi? Ona dikkat ediyoruz. O müdürün yanındadır. Mizafet de geldiği için başında <gülüyor> bulundu kelimenin sonunda cereddi. İnnel müdiri. Eynet talibul cedidu. Yeni öğrenci nerededir? Burada men'ud talib marif olmasından dolayı onun sıfatta el cedid şeklinde marife geldi. Cevap zehebe ilel mektebeti. Kütüphaneye gitti. El mektebetü kütüphane. <gülüyor> kitaplık içinde kullanılıyor. Şu arkanızda gördüğünüz kitaplık da el mektebet şeklinde ifade edilir. Genel manada kütüphane içinde kullanılıyor. Kütüphaneye gitti. Kim? Yeni öğrenci. Men zaliker racülü tavilul lezi Uzun bir cümle. Men zaliker racülü <gülüyor> tavilü lezi harecel ane minel medreseti Burada da isim mevsulü olan el giriş yaptı. Önce tek tek terkelim edelim, ondan sonra cümleyi birleştirelim. Yazmanız gerekeni yazın bu arada. Men kimdir? Zalike o. Ken Zal zâli ismi işaretten sonra marife bir kelime geldi. O adam dedik. Evet, işaret zamir oldu kullandık onu. O adam kimdir? Hangi o adam? Ona bir sıfat geldi. Et tâbîlu uzun boylu o adam kimdir? Et-Tabilu neyin sıfatı? Raciül'ün sıfatı. Hı -hı. Hemen devamında Ellezi ve devamındaki sıla cümlesi denir ona. ve devamındaki sıla ne oluşan ikinci sıfat derdi. Bir tane sıfat evet. değil, iki tane sıfat var bu Raciül'ün. Uzun boylu, hangi o uzun boylu olan adam? Ellezi harecel anemine -el medreseti. Şimdi okuldan çıkan uzun boylu o adam kim? Ellezi en an çıkan haraca ile birleştirdik çıkan el an şimdi minel medreseti okuldan şimdi okuldan çıkan o uzun boylu adam kimdir? Çıkan o. Yani el an şimdi mi oluyor? el an şimdi demek evet Şimdi şu an hala hazırlanıyor. Bunun cevabını verelim. Ondan sonra Ellezi yakına konuşalım biraz. Huvel müdirul cedidu. O yeni müdürdür. Cevap. O uzun boylu. Okuldan şimdi çıkalım. O uzun boylu adam kimmiş? Yeni müdürmüş. Evet. Şimdi Ellezi'ye bakalım. Ellezi'ye bizim Türkçe'de e, bağlaç dediğimiz kelimelerden. Bağlaç ne iş yapar? Kendinden önceki cümleyi kendinden sonraki kelimeye veya cümleye bağlar. Değil mi? Örnek verelim. Ahmet ve Mehmet okula gitti cümlesindeki ve bağlaçtır annem çarşıya veya eczaneye gitti de ki veya da bağlaştır. Değil mi? İki cümleyi birbirine bağlar. İki kelimeyi veya iki cümleyi birbirine bağlar. Veya cümleyi, kelimeyi, kelimeyi, cümleye bağlar. Ellezide. Elle burada ismi mevsul dediğimiz, bunu yazın. İsmi, i̇smi mevsul. Yani mevsul dediğimiz basın birleştirme ismi. Yine iki bunu biz buna bağlaş diyoruz. Tutunca. İsmi mevsul. Ben böyle kullanacağım. Siz bunu bir yere not edin. Böyle bilin. Da ayrıca ön süt eşittir isim de mevsul eşittir bağlaç. İsmi mevsul. Mevsul, mevsul. mevsul. Hemze'yi başındaki vasıl var ya. Oradan türeme isim mevsul. Birleştirilen isim manasında. birleştirme için kullanılır bu. <gülüyor> bu ismi mevsulün çeşitleri çok fazla. Ellezi, ellezâni, ellezîne, elleti, ellâti, ellâi, ellevâi, ellevâti. Lâhıl çeşitlerini göreceğiz. Bu ma ve men'den isim mevsul olacak. Onların teferruatı ileride göreceğiz inşallah bu kelimeler harfler ismiye usul dediğimiz bu kelimeler veya harfler içinde bulunduğu konuma göre çeşit çeşit ek getirir. Çeşit çeşit ek ile e, ifade edilir. Tercüme edilirken. Mesela bunu şimdi yaz e, dinleseniz de tamam açısından çıkamazsınız. Sadece Söylediğim ek aldığı ekleri yazın. İleride hangi durumda hangi eki alacağını çözersiniz. Mesela en an eki alır. En an ekini e, getirerek tercüme ederiz. Burada yaptığımız gibi çıkan, giren, çıkan, giren, koşan, duran gibi. Hani bu cümlede yaptık ya. Şimdi okuldan çıkan dedik. Birincisi en an ekini alır. Ne zaman en an ekini alır? elleziden sonraki ellezideki raci olan zamir fail, naibu fail veya müptedaya dönerse. Ya, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunu ileride anlayacaksınız. Siz evet, ne yapacaksınız? <gülüyor> <en an>, <gülüyor> el, Ellezinin yanına en an eki alır bir dedi. Ben ne zaman o en an eki alacağını anlattım, şey söyledim size, nereden inşallah. Siz bunu üç tane ek alır, bunlardan hangisi uygunsa oraya o eki getireceksiniz cümleciğiniz. İkincisi ki ekini alır, ki ekini alır. Sıla cümlesi, şibih cümlesi. Yani çağr meclu. Sıla Ki eki, ki eki alır. İkincisi ki ikiye, ikiye alır. Ne zaman? Onu ben söylüyorum. Siz anlamayacaksınız. Anlamamanı lazım. Evet. Zaten anlamayacağımız tarihler... Bir var. örnek var ki o zaman geri Şibih cümle. Şu da gelecek. Kelimenin, şeyin sonunda, dersin sonunda bunu kullanacağız. Elleziden sonraki cümle car-mecrûr dediğimiz harfi cer ile devam eden bir cümlenin başındaysa o zaman şibih cümle diyoruz buna. Bu durumda da ki ikiye, ikiye alır. 3 Üçüncüsü de rı yani yumuşak g ile. rı, bu, ü olduğu yaptığı, ettiği şeklindeki rı ekleri var ya, o ek alır. Bu da isim mevsul bir mef'ule raci ismefinin sanileri bir mef'ule faili demek ve raci. Bunu anlamayacaksınız. Anlarsanız zaten bu iş çözülüsü yüzlemektir. Siz buraya gireceksiniz. Ben derse Sen Bize bu dersi öğretmek için varsın. Tamam. İnşallah öğreteceğim. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> siz gayretle çalışırsanız, devam ederseniz öğreteceğim. Ama şu an bunu hemen anlatmamı isterseniz bu uzun zamandır. Da naib nedir, fail nedir, mef'ul nedir bunları biliyorsunuz ki. Bu sen biliyor hocam. Ha, Sabredin. Siz şimdi sadece söylediğimi yazın. Elleziği üç türlü tercüme edilir. Cümleye ek katkı da bulunur. An en eki şeklinde, ki eki şeklinde bir de hı eki şeklinde. Evet. Şimdi burada hangisi uygun oldu? An en eki, çıkan. İleride diğer çeşitlerini göreceksiniz. Hangisi uygunsa cümleye o eki getireceksiniz. Nasıl anlayacağınızı öyle Hangisi uygunsa bu ekle onu getireceksiniz. Ama bunu öğreneceksiniz. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyor. Evet. Ve menil veledus sagirun lezi karecel ane minel fasli Ve menil veledus sagirun lezi karecel ane minel fasli Şimdi sınıftan çıkan Burada da gene anenekine gizledik. Şimdi sınıftan çıkan küçük çocuk kimdir? velet Çocuk, onun birinci sıfatı sahil, ikinci sıfatı sınıflan şimdi çıkan. İki tane sıfatı var Yukarıdaki cümledeki racül gibi. Onun da iki tane sıfatı var. Birincisi tabil, ikincisi ellezi ile devam eden sıla cümlesi. Ellezi'ye onu söylerim, onu da bir not alın bir yere. Ellezi'den sonraki cümleye sıla cümlesi. Sıla. Elleziyus sıla cümlesi fail de olur, mef'ul olur, sıfat da olur ama daha çok sıfat olarak kullanılır. Sıla cümlesidir. Aşağıdaki cümleyi devam ediyorum. Şimdi sınıftan çıkan Çocuk çocuk kimdir sorusunun cevabı kuvvunun müdirilce diyi di oldu. O yeni müdürün oğlu. O yeni neden kesral okumuyor? Men cezimle bitiyor. Ondan sonraki ilk kelime de cezimle harfle başlıyor. Lam ile başlıyor. Elif lamın lam ile başlıyor. İki sakin bir yere gelirse birincisi kesral okunur ve evet. meni diye ondan dolayı olur enzeyvaslı olduğu için bir şey. He, enzeyvaslı olduğu için okunmadı. Evet. Kubb cedîdi. O yeni müdürün oğludur cümlesinde men'ut kelime hangisi? Men'ut kelime hangisi? Müdîr. Müdür. Nat. Cedîd. Men'ut e, izafet terkibindeki <gülüyor> muzafın ileyh olmasından dolayı onun sıfatı ne oldu? ona uygun olarak kesralı geldi. Değil mi? Hı -hı. Müdür, Hı -hı. İbnül Müdiri terkibinden dolayı muzaf-ı konumunda dolayısıyla mecbur oldu, kesralı oldu. Ondan dolayı onun sıfat da otomatikman kesralı oldu. Niye? Çünkü hareketli ona uyardı. Adette uy uyduğu gibi. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Limen tilke seyyâretül cemîletü o Güzel otomobil kimindir? Kime aittir? Bu ve nil müdürün O yeni müdüre aittir. Sen kitabın yok mu? Var da burada. Ben bugün aslında onları görmüştüm zaten de. Şurada kitabımız var da herhalde takip eteceksin. Vereyim mi? Şu şu kalın olanlar vardı. Tamam, tamam olanlar için. Fark etmezsin. Şah. Takip et onu. şimdi onlar okunduk sayfama geliyor. Dönüyorum. Evet. O güzel otomobil kimindir? Cevap: Hiyele'nin müdürül cedidi, o yeni müdüründür. O yeni müdüre aittir. <gülüyor> Limen hazele kitabul kebiru Bu büyük kitap kimindir? Yukarıdaki cümlede, seyyareli cümlede seyyare uut yani mevsuf cemile sıfat yani naat dedi. Aşağıdaki şimdi okuduğumuz cümlede ise kitap menud, kebir onun sıfatı. Cevap bu büyük şey bu büyük kitap kimindir sorusunun cevabı daha doğrusu sorunun devamı. ikinci soru ehüve lil müderrisi o öğretmenin mi? Cevap la huve lit talib Hayır o yeni öğrencinindir. Talib li harbicelerinden dolayı kesralı. Onun sıfatı cedid de ondan dolayı kesralı. Evet. Dört yerde sıfat mevsukuna uyuyordu. Bunlardan birincisi harekeydi. Değil mi? İkincisi adetti. Üçüncüsü muhalefetlik nekireviktir. Dördüncüsü cinsiyet, müzekirlik mühendisiydi. اَيْنَا لِمِ الْاَغَتُسْ سَغِيرَةُ Küçük kaşık nerede? cümlesinde. Sagira, onun sıfatı müemnes geldi. Küçük kaşık nerede? Hiye fil kubi, o bardağın içindedir. Eynel kürsi yül meksuru, kırık sandalye nerede? Hüvehunake, o oradadır. Hüvehunake, o oradadır. sorunuz var mı burayı? Devam ediyor. Temari'inü alıştırmalar ikra vektub birinci alıştırma oku ve yaz. Et tabibul cedidu fil müsteşfa ve tabibul gadimu fil müstebsafi yeni doktor hastanededir ve eski doktor Sağlık Ocağı'ndadır. Son kelimeyi bir daha misin? Şey yapar Otur musun? Fil müstev safi. Fil müstev safi. Müstev saf Sağlık Ocağı. Evet. Bu cümlede birinci cümlede adır. Birinci cümlenin ilk bölümünde Tabip, Menud, Cedid Naat. İkinci cümlede tabib genemen uud kadim evet. el galem meksuru alel mektebi kırık kalem masanın üzerindedir cümlesinde. Dikkat edin sıfatı tercüme ederken mevsuftan sıfatlarından önce tercüme ediyoruz. Kırık kalem. Yazılışta mevsuf önce yazılır. Tercümede sıfat önce, önce tercüme edilir el mirvahatül detü fil-Gurfetil-Kebîratî Mirvaha klima kullanılır, vantilatör içinde kullanılır. Hava yapma aleti yani. Havalandırma aleti. O manada. Dolayısıyla yeni vantilatör büyük odadadır. İyi tercüme ettik burayı. Yeni vantilatör. El-Mirvahatü müennes bir kelime olması hasebiyle onun sıfatı el ceddet şeklinde müennes geldi. Hakeza el gurvet fetü müennes bir kelime olması hasebiyle ve fiden dolayı mecrür kesralı bir kelime olması hasebiyle onun sıfatı el kebi yarattığı müennes kesralı geldi. Aynı zamanda müfred aynı zamanda marife. Yani dört halde ona uydu. Evet ısrarla bunların üzerine düşüyoruz ki iyice yerleşsin ondan dolayı. <gülüyor> el-lugatü'l-arabiyyeti sehletün Arapça dili kolaydır. Cümlesinde el-lugat mevsuf ve aynı zamanda müpteda, el-arabiyyeti onun sıfatı, Arapça dili. Müpteda ve haber e, cinsiyette birbirinin ölmesi gerekiyordu. Müpteda müennes için haberde e sehletün şeklinde müennes geldi. O da ayrı bir, Bence gördüğümüz. gördüğünüz, ayrı bir onu hatırlayalım El beledi tabil, lütfi, xarja min al fasl alane, talib min al Kuwaiti, min al Hindeme, Evet. Şimdi, burası biraz karışık bir cümle. İsterseniz harekleyin. Özellikle o talibun genelde karıştırılır. Şimdiye kadar ki yaptığımız derslerde karıştırıldığı üzere. El veled tavilu lezi harece minel fasil ane talibun minel kuvveyti El veled çocuk hangi çocuk sıfat geldi bir tane. Et tavil uzun boylu çocuk. Hangi uzun boylu çocuk ikinci bir sıfat geldi. El lezi harece minel faslil ane Şimdi sınıftan çıkan uzun boylu çocuk talibun öğrencidir minel kuvveyti. Kuvveyt'ten bir öğrencidir. Ene fil medreseti sâneviyeti. Ene fil medreseti sâneviyeti. Ben ikinci okuldayım. İkinci okul tam tercümesi. Ancak bunun karşılığı lisedir. Lise. Okullar lise ve aşağısını ifade eder. Medresetü sâneviyye lise. Medresetül mütevasıta ortaokul, medresetü iptidaiye ilkokul. Bunun lisesinden başladık. Ee, i̇lk e, şey olarak, bilgi olarak. Evet. <gülüyor> Bir daha okuyayım o cümleyi. Ene film medreseti saneviyeti. Ben lisedeyim. Lisedeyim. Lisedeyim evet. Zeheber racülü Ama hangi racül? El-Fagiru Zeheber racülül fakiru Lel-Veziri Fakir adam bakana gitti Fakir adam bakana gitti Er racül Men-Uud faili ve men sıfatlanan El-Fagir ise onun sıfatı Celeseb talibul cedidu Halife Hamidin Yeni öğrenci Hamed'in arkasına oturdu. Burada da et talep men'ut el onun sıfatı. Natiye. Es-kinul kebiru hadun cidden. Büyük bıçak cidden gerçekten keskindir. Hadun keskin. Kesici. Es-sekîn mükteda ve men'ul. el kebir ise onun sıfatı. Tamam. Hâdun haber. Tamam. Men hâzele men hâzele veledul gasîru. Bu adam, hangi bu adam? El-gasîr, kısa boylu bu adam. El-veled el ve sagîr mi sizde? Sağır. Sağır. Men hâzele veledus sagîru bazen öyle kitaplardan haneye farklılık olabilir. Eee küçük çobu, küçük çocuk kimdir? Cevap: Hümeb'ün müderrisil cediydi. O yeni öğretmenin oğludur. <gülüyor> yeni öğretmenin oğludur. El müderris izafetle dolayı mecrur kesralı. Onun sıfatı olan el-cedidden anlayı kesin. Hübebnül müderrisil cedidi Sıfat mevsufuna dört yerde uyuyor. İkinci alıştırma İmle' fil firâgı fî mâ bin nâti beyne gavseyni bâde tahliyetihi bi eliflam inden lüzûmî Çok güzel bakayım. <gülüyor> Bir daha alırsa para gelirler. inşallah. Hız <gülüyor> biraz yavaş giderse olmaz <gülüyor> hocam. İmla fili firaqi bin nau beyne kalbaini Ba'de ahliyetihi bi elif lam bi elif lam el yani indel lüzumi indel lüzumi imle hem tekrar edelim hem de manasını söyleyelim imle doldur biliyorsunuz fil boşluğu boşluğa doldur fi mayeli gelen şeylerde kima şeylerde yeli gelen gelen şeylerde ne ile doldur? gelen <gülüyor> şeylerde boşluğu ne ile doldur? Naat, naat. bin naati, naat ile doldur. Yani sıfat ile doldur. Hangi sıfat ile? Sıfata bir sıfat geldi. Ellezi. Şu öyle bir sıfat ki şöyle ki beyne kavseyni parantez içindeki sıfatla. Burada ki geldi bakın el Parantez içindeki beyne arasında demek. Ara. Gavuseyn iki yay. Parantez böyle ifade edilir. İki yay arasındaki yani parantez arasındaki naat ile gelen şeylerde boşluğu doldur. Bade sonra. Bir şeyden sonra yapın ama. Nedir o bir şeyden sonra? Bade tahliyetihi. Onu süsledikten sonra. Bir eliflam. Onu eliflam bile süsledikten sonra onu eliflam ile süsledikten sonra. Tahliye süslemek demek. Eklemek, süslemek. Süsledikten sonra bir eliflam ne zaman? İndel lüzumi. Lüzum anında. Gereklilik anında gerektiği zaman eliflam onu süsledikten sonra parantez içindeki sıfat ile gelen şeylerde boşluğu doldur. Çözdü müşüklü? İnşallah. İnşallah. Soru yoksa devam ediyoruz. Şimdi burada diyor ki aşağıda örneğe bakalım. Örnek yoktu. Birinci soruya bakalım. Eynel müderrisu dedi. Ona bir sıfat konulacak şekilde boşluk bıraktı. Nokta nokta. El cedidetu. Cedidetu olmaz. Cedid. Niye el cedidetu olmaz? El cedidudur. Cedid Şimdi müderris Burada menut ya, ona uygun bir sıfat koyacağız. O sıfatla nasıl koyacağız? Parantez içindeki sıfatı oraya uyarlayacağız. Cedidun yazıyor parantez içerisinde. Değil mi? Hı hı. Evet. Bunu, bu cedidun şeklindeki parantez içindeki verilen sıfatı biz eğer gerekliyse eliflam ile süsleyeceğiz. Yani marife yaparak oraya koyacağız. Gerekli değilse koymayacağız. Buradaki lüzum anında eliflamla süsleden sonra derken lüzum anındaki kastı bu. Gerekliyse eliflamla süsle, gerekli değilse eliflamı koyma. Peki bu ilk kelimeye göre hmm. ilk cümleye göre gerekli. gerekli. Niye gerekli? Bir önceki menud sıfatlanan mar, marif olduğu, olduğu için sıfatla marif olacak. Dolayısıyla Şimdi onu özellikler olacağı için mariflikte ne kendi. Başlıca şu üç kelime gerek yok. Evet. En az talep. Ene. Ene. Talib, talibun. Talibun. Talibun. Evet. evet. Burada talibun sıfatlanan. Evet. Dolayısıyla onun sıfatları nasıl olacak? Talibun gibi nekir olacak. Nekir olacak. olacak. Şey Değil mi? Gerek... Müzekker olacak. Olur Başka. Şey yazmaya gerek yok herhalde. Ha, nasıl siz nasıl gene yazın. yazın ya? <gülüyor> Bana kalırsa sen siz ne yazıyorsunuz? Düz olmuş. Hazarciğim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. lüzumlu olup olmadığına bakacağız lüzumluysa eliflerine süsleyeceğiz lüzumlu değilse <gülüyor> ne kireçlikle şey, yazacaksın <gülüyor> evet. şimdi okuyayım geçeyim mi burayı yoksa tamamım geçeyim geç abi burayı oku. <gülüyor> <gülüyor> oku ki biz çözelim meseleyi Okumayın biraz kafa yorum evet <gülüyor> <Okumayı> ikra <çalışalım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> maddemiz, işleyeceğimiz son konu, konu ki burada isim usul olan elleziyi şey yapacağız, işleyeceğiz. Üzerine biraz daha çalışacağız. Oku. Birinci cümle, et talibul lezi, harace minel faslil âne min indûnisiya Endonezya, Et talib öğrenci, hangi öğrenci? Ellezi ile başlayan ve devamındaki sıla cümlesi onun sıfatı. Hangi öğrenci? Çıkın. Şimdi sınıftan çıkan öğrenci bin Endonezya'dandır. Evet. Endonezya. Uzak doğuda bir Müslüman ülke. Bir daha yani, söyler misin abi? In Indu Indu med med var orada geldi. Ni nun'da da metarfi y var. Siyah ya da da elifi maksure var. Zehni. <gülüyor> <gülüyor> Min Indonesia. Buradaki ellezi ne oldu? Çıkan şeklinde an en e aldı. Evet. Niye? Çünkü ondaki e, Ondaki zamir talip yani müktedaya raci müktedayı anlatıyor onu ifade ediyor dolayısıyla onu an en şeklinde tercüme ettik ikinci cümle el kitabu ledi alel mektebi lil müderrisi el kitabu ledi alel mektebi lil müderrisi masanın üzerindeki kitap niye çünkü ellezideki elezine susana gelen sıla cümlesi şibih cümle yani harficer ve mecrudan oluşan bir cümle Masanın üzerindeki kitap kimindir? Öğretmenindir. Hani en, en ki ve ı, i ekleri yanılır ya onun. Limen hazel kalemul cemilul ledî al-mektebi. Masanın üzerindeki bu güzel kalem kimindir? Burada da yine ki dedik. Çünkü gene ala ve devamındaki dar <gülüyor> mevcudan olsam bir cümle oldu Burada, bir bir <gülüyor> okurken diyorum bir, bir <gülüyor> olmaz bir şey <gülüyor> evet <gülüyor> kimi sonuna yazıyor sonuna başlıyor tek başa dönüyor evet. <gülüyor> el beytul kebiru lezi, el beytul kebiru el fi zalike şari'i Nil <gülüyor> veziri. <gülüyor> evet. Hmm. O caddedeki yine fi zalike şari'den dolayı el gene yine ki diye tercüme ettik. Çünkü şimdi cümlenin başında. O caddedeki büyük ev vezirindir. Bakanındır. Nil hmm. <gülüyor> veziri. <gülüyor> Burada el beytu mübtida ve men'ud. El kebiru onun birinci sıfatı. Ellezi ile başlayan ikinci şibih cümlesi onun ikinci sıfatı. İki sıfat alamaz mı kelime? Aferin. Alır. Uzun boylu, kel, yakışıklı, sarı gömlekli adam kaç tane sıfat aldı? Daha yanına kaç tane sıfat edersin? Aferin, sıfat... Aferin gömlek. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Ahmet derler. <gülüyor> evet. Evet. el beyt men'ud el kebir birinci sıfatı el ile başlayan Sıla cümlesi onun ikinci sıfatı bundan dolayı sıfat mevsufu dikkat edin nasıl tercüme ediyoruz o caddedeki büyük ev <gülüyor> sıfatlar başta geldi sıfatların devamında geldi dil veziri bakanındır vezirindir es serirul lezî fi gurfeti halidin meksurun eseri es ru yatak. Hangi yatak? Bir sıfat aldı. Ellezi ile başlayan sıla cümlesi. Fî ghurfati Halidin Halidin odasındaki yatak. Meksurun kırıktır. Sıfat me, sıfatlanandan önce tercüme ediyoruz. Hangi yatak? Halidin odasındaki yatak. Nedir? Haber en sona geldi. Kırık. Kırıktır. Son bölüm Beytun cedidun. Yeni bir ev. Şeklindeki ifadede Beytun men uddur. Sıfatlanandır. Cedidun sıfattır. Naattır. Ve dört yerde sıfat sıfatlanana uyar. Tekrar edelim. Bir, Hareket. marifelik nekrelikte. İki, harekete. Üç, Cinsiyet. Adette dört, Cinsiyet. cinsiyette. Hocamın maddeyi bir burada yazıyor ben vereyim Oradan şimdi verirsen arkadaşlar Evet arkadaşlar sorunuz var mı? Yeni kelimemiz. Dördüncü cümle cümlede zaten fi ghurfati Halidin. Meksurun. Bunu mu dördüncü cümle? Ya Fi ghurfati Halidin. İzafet terkibi var orada. Halidin idi fi'den dolayı fi gürfeti halibin Evet. Yeni kelimeler. El kelime atul cedidetu, Yeni kelimeler. El mektebetu. Kitaplık kütüphane. El ane. Şimdi şu an. El mirvahatu. vantilatör klima havalandırma aleti genel ifadesiyle kompresörde olabilir mi hocam? kompresör yani hava verme <gülüyor> aleti kompresör ne yapar? <gülüyor> hava veriyor, <gülüyor> <gülüyor> <Lastiği> hava veriyor. <gülüyor> biz kendimizi <de> istiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> el müstehsafı sağlık ocağı el medresetü saneviyeti lise ikinci okul manasına lise el Vezir bakan Şehir'in meşhur ünlü Haddül Keskin nokta Haddül Keskin Bu had cezası uygulaması bu had günden